778. konu, Hazreti Peygamber'in, ganimet vermediğim kişilere, Allah'ın kalbilerinde yaratmış, olduğu hayır ve zenginlikleri bırakıyorum, buyurması, Hazreti Peygamber bir savaşta alınan ganimetleri dağıtırken halkın bir kısmına bir şeyler verdi, bir kısmına ise hiçbir şey vermedi, kendilerine ganimetten pay verilmeyenlerden bazıları Hazreti Peygamber'i kınadılar, bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu, ben bazı kimselere, açgözlülüklerinden, dünya için ağlayıp sızlamalarından korktuğum için bir şeyler veriyorum, bazılarına ise, Allah'ın kendi kalbilerinde yaratmış olduğu hayır ve zenginlikleri bırakıyorum, Am bin Taglib de bunlardan birisidir. Bunu duyan Am bin Taglib, Hz. Peygamberin hakkında söylediği bu sözleri kırmızı develerin hepsinin benim olmasına değişmem, dedi.